Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "Evet, şahid olduk ki Rabbimizsin." demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü "Biz bundan habersizdik." dememeniz içindir.